Boş yaşam için teknoloji. Merhaba. Gıda israfı ile girelim konumuza. İngiltere Merkezli Makine Mühendisleri Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre dünyada üretilen toplam gıdanın %30 %30'la %50 arasında bir miktarı yenilmiyor. Mahsullerin depolanmasındaki sorunlardan son kullanım tarihlerinin aşırı kısa tutulmasına kadar bir dizi nedenden dolayı üretilen gıdalar trajik boyutlarda heba oluyor. Araştırmacılar, Avrupa ülkeleri ve Amerika Birleşik Devletleri'nde satın alınan yiyeceklerin yaklaşık yarısının çöpe gittiğini işaret ediyor. Bu yüzyıl sonuna kadar dünya nüfusuna 3 milyar kişinin daha eklenmesinin beklendiğine dikkat çeken uzman ekip, yiyecek israfını azaltmak için küresel anlamda ciddi bir strateji belirlenmesine sağlık veriyor. Makine Mühendisleri Enstitüsü, İngiltere'de yetiştirilen sebzenin %30'a varan bir bölümünün sırf görünümü beğenilmediği için yerden toplanmadığını söylüyor raporu hazırlayanlar dünya çapında yılda yaklaşık 4 milyar ton gıda üretildiğini, bunun 2 milyar tona yakın bir kısmının ise yenmeden toprakta kaldığını veya çöpe gittiğini kaydediyor. Enstitünün enerji ve çevreden sorumlu başkanı Dr. Tim Fox, büyüyen nüfusun ve dünyadaki aç insanların doyurulmasına yarayacakken, atılan gıda ürünleri toprağın, suyun ve enerjinin müsrifçe harcanması anlamına geliyor, diyor. Doktor Fox yapılan hesaplara göre yılda 550 milyar metreküp suyun tüketicinin midesine girmeyen tarım ürünleri için boşu boşuna harcandığını belirterek gıda israfının engellenmesinde de mühendislerin kilit rol oynayabileceğini söylüyor. Görüldüğü gibi gıdayla beraber su da israf oluyor. Amasra ve Bartın'da kentsel sit alanı ilan edilmesine Bartın Amasralıların 30 bin imzasına ve 100 binlik bölge çevre düzeni planında termik santralin yapılması planlanan alanın orman arazisi olmasına karşın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hatta Holding'in Hema Anonim şirketinin Çatak Koyun'daki 1320 megawattlık santral kurmak için yaptığı çet başvurusundan İtirazlardan sonra dördüncü kez uygun bulmuş. Hema Entegre Termik Santralinin Çed raporu halkın görüş ve önerilerine açıldı. İl Müdürlüğünden yapılan duyuru da Çed başvurusu dosyası eklerine kendilerine yapılacak başvuruların ulaşabileceği belirtildi. DPT'nin 2023 yılı turizm stratejisine göre Amasra bölgesi ekoturizm odaklı gelişim bölgesi. Rüzgar yönünden avantajlı olan Amasra'da termik santral kurulmak istenmesine karşı Kültür Bakanı da halka destek vermiş kurulmasını demişti. Çevre Bakanı da çet sürecinin durdurulduğunu geçtiğimiz ay dile getirmiş gerekli şartların yerine gelmesi halinde onay verilebileceğini ancak bunun evet demek anlamına gelmediğini söylemişti. Anlaşılan uzun süredir sessiz olan HEMA şirketinin Amasra'ya yönelik planları devam ediyor. Bu durumda duyarlı çevreciler ve geleceğini düşünen halk anlaşılan bu mücadelelerine devam etmek zorunda kalacaklar. Enerji politikalarının artık halkla beraber ve halk için yapılması gerekiyor. Yoksa ekonomik büyüme gibi muallak ve yanlış kavramlar üstünden geleceğimiz yok ediliyor. WWF Türkiye'nin yürüttüğü Kaş-Kekova Özel Çevre Koruma Bölgesi Deniz Yönetim Planı ve Uygulaması Projesi 8 Ocak 2013 Salı günü Ankara'da gerçekleştirilen kapanış toplantısıyla tamamlandı. Çeşitli kurumlar ve yerel paydaşlar adına yaklaşık 55 temsilcinin katıldığı toplantıda 4 yıllık çalışmanın sonucunda katılımcı bir yaklaşımla hazırlanan 5 yıllık eylem planı toplantıda son kez değerlendirildi ve nihai hale getirildi. Artık Kaşkekova Özel Çevre Koruma Bölgesi'ne yerel yöneticiler ve yöre sakinleri sahip çıkacak. Toplantı kapsamında düzenlenen çalıştaylarda denizel biyolojik çeşitliliğin korunması için balıkçılık ve dalış tekne faaliyetlerinin düzenlenmesi, deniz kirliliğinin önleyici sistemlerinin kurulması ve altyapı çalışmaları yasa dışı avcılığın denetlenmesi gibi Kaş-Kekova deniz koruma alanı için öncelikli konular tartışıldı. Sonrasında ise yeniden gözden geçirilen 5 yıllık eylem planı sunuldu. WWF Türkiye Genel Müdürü Tolga Başlak, ''10 yılı aşkın süredir çalışmalar yaptığımız Kaş ve Kekova'nın deniz ekosistemlerine sahip çıkacak olan artık bölgenin insanıdır. Kaş-Kekova'nın bu proje sayesinde Akdeniz'e örnek teşkil edecek bir deniz koruma alanı olacağına yürekten inanıyorum.'' dedi. Evet, Ordu, Doğa ve Yaşam Alanları'nı koruma platformunun çağrısı ile de Turna Suyu köyünde bir araya gelen Turna Suyu Vadisi köylüleri HES istemediklerini dile getirdi. Turna Suyu ırmağı üzerinde HES kurmak isteyen şirketin hazırlamış olduğu dosya üzerinden bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda HES'i engelleme kararı çıktı. Toplantıda HES şirketinin hazırlamış olduğu proje televizyon ekranına verilerek anlatıldı. Proje hakkında bilgi veren fotoğraf sanatçısı Mehmet Şenocak, Turna Suyu Vadisi'ni bekleyen tehlikeyi şirketin belgelerinin kendisiyle anlattı. Irmağın suyun alınarak başka ırmağa aktarılmasının da yapıldığı Turna Suyu Vadisi'nde tarihi kalıntıların olduğunu, sit alanı ilan edildiğini ama buna karşın HES'lerin yapılmak istendiği vurgulandı. Toplantıda planlama ve koordinasyon sağlayacak temsilciler de seçildi. Seçilen temsilcilerle ordu, doğa ve yaşam alanlarını koruma platformu üyeleri bir araya gelerek yapılacak çalışmaları planlayacak ve mücadelelerine başlayacaklar.